94.9 Açık Radyo Bilgi Çağın Hukuku Programı'na hoş geldiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. İyi haftalar. Ee, bu hafta da konuğumuz e, sevgili avukat Fikret İlkis. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın İlkis. Fikret Bey'i bu sene üst üste sayılacak sıklıkta ko konuk ediyoruz. Bundan çok dolayı mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Dinleyicilerimizin de mutlu olduklarını düşünüyorum. Ee, bugün... Gündemsiz konuşacağız. Peki. Ee, konumuz e, hukuk devleti, hukuka uygunluk. Evet. Ve bu konuda e, olması gerekenin, olumlu olması gerekenlerin olabilmesi için kimlerin neler yapması gerektiği. Yani böyle bir başlık verdiğiniz zaman aslında Türkiye'de yaşayan insanları ilgilendiren en önemli konu anayasal hakları yani temel hak ve özgürlükleri. Dikkat ederseniz Anayasa Mahkemesi'nin iptallerinin temelinde yani süre gelen iptal kararlarının tartışmalarında temel hak ve özgürlüklerle ilgili olan bir tartışma vardır. Eskiden 1982 Anayasası'nın 13. maddesine baktığınız zaman orada temel bir sınırlandırma ölçü vardı ve bütün temel hak ve özgürlükler için geçerlidir deniyordu. O sınırlandırma ölçütleri yani en basitini söylemek gerekirse devletin milletçe bölünmez bütünlük kavramı dahil diyordu ki bütün temel hak ve özgürlükler için aynı ölçüt kullanılır. Daha sonra 2003'te bence önemli bir değişiklik yapıldı ve şu söylendi 13. maddeye göre herhangi bir temel hak ve özgürlüğü sınırlandıracaksanız orada bir kısıtlama gerçekleştirecekseniz o temel hak ve özgürlükle ilgili niteliğe göre ve o maddede göstermek suretiyle yapabilirsiniz. Bu şu anlama geldi. 13. maddeye göre herhangi bir şekilde temel hak ve özgürlüklerde sınırlandırma yapmak üzere kanun çıkarabilirsiniz. Bu kanun çıkarma işleminiz temel hak ve özgürlüklerin çekirdek özüne dokunulmaması gereken bir düzenleme olmalıdır. Yani... Temel hakkın özüne dokunmayacaksınız. Sınırlandırma ölçülerini belirleyeceksiniz. Bunu her maddede ayrıca göstereceksiniz. Hı hı. Çıkaracağınız kanunu. Tabii şimdi dikkat ederseniz. Geçtiğimiz dönem bakımından baktığınız zaman. Bütün bu seçme seçilme hakkı tutukluluk, ifade özgürlüğü, Twitter'la ilgili olan kararlar. Bütün bu kararlara baktığınız zaman özünde 13. maddeye sürekli atıf yapıldığını görürsünüz. Hı hı. Demek ki. En önemli özellik temel hak ve özgürlüğün çekirdek özüne dokunulmayacak. Buna uygun kanun yapacaksınız. Herhangi bir şekilde özüne dokunan bir kanun yaparsanız Anayasa Mahkemesi'nin denetimindedir. Mahkemelerin denetimindedir. O nedenle hukuk devleti olmanın gereği de budur. Yani demokrasinin gereği de budur. Siz bu sınırlandırmayı kanunla yaparken kanunun Temel hak ve özgürlükleri aslında sınırlandırıyor diye gösterdiğiniz sırada koruması için gerçekleştirmeniz gerekir. Tabii bıçak işte, sırtı. Hayır yani işte burada <gülüyor> çok da bıçak sırtı değil burada problem başlıyor. Yani problemin başladığı nokta Türkiye'deki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasındaki sınırların tartışılmasıdır. Hangi ölçülerle sınırlandırma yapacaksınız? denildi ki en son 5651 ile ilgili olmak üzere özel yaşamın korunması ile ilgili yapacağız denildi. Birdenbire anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerden birisi olan özel yaşam ve aile yaşamına saygı duyulması, gizliliğinin bozulmaması, dokunulmaması kavramı bir kanun başlığı haline geldi. Bir kanun içinde daha doğrusu düzeltiyorum madde haline geldi ve 5651'e yani internetle ilgili olan kanuna 9. maddeyi 9 ...ve 9A olmak üzere arttı. düzenlediler... ...sonra... ...işte TİBE yetki verdiler... ...onun tartışmasına girmeden söylüyorum... ...anlatmaya çalıştığım... ...özel yaşamın... ...gizliliğinin ihlali... ...kanuni bir düzenleme oldu... ...şimdi... ...buradaki temel mesele... ...acaba bu kanunu yaparken... ...bu maddeyi gerçekleştirirken... ...gerçekten temel hak ve özgürlükleri... ...korumak için mi yaptınız... ...yoksa bu sınırlandırma... Aslında özel yaşamın gizlini ihlal eder nitelikte bir düzenleme mi oldu sorusu. Hı hı. Ölçülü olacaksınız. Niçin böyle bir madde koyduğunuzu açıkça göstereceksiniz? Orantı. Anlaşılır olacak. Ve bu anlaşılırlık, bu ölçüllülük içerisinde de ben maddeyi okuduğumda rahat ve emin olacağım. Eğer rahat ve emin değilseniz hukuk devleti ihlal edilmiştir. Çünkü devlet ve hukuk kavramı. Ve hukuk devleti kavramı gibi sihirli kelimeler aslında soyuttur. Ama somuta bu tür kanunlarla indirgenir. Kimin rahat ve emin olmasını konuşuyoruz? Her onda? bireyin rahat ve emin olması gerekir. Ben kanun, kanunu okuduğumda benim geçtim, için benim için yapıldığına emin olmalıyım. Erişebilir olmalıyım. Anlaşılır olması lazım ben anlamalıyım. Ama bu anlamdaki görev ve yetkilerin saklandığı... Benim ahlakımın bile kontrol edildiği ve sanki benim adıma bir iş yapılıyormuş gibi bir kanun çıkartırsanız ve benim özel yaşamın korunması konusunda örneğin herhangi bir kuruma yetki ve görev veriyorsanız belki ben bunu istemeyebilirim. Yani temel hak ve özgürlüğümün korunması konusunda ben haklarımı kullanabilir olmalıyım. Hatırlayın 2 Nisan tarihli Twitter'la ilgili olan karara baktığınız zaman temel argümanları hem esasa hem kabul edilebilirliğe yönelik olmak üzere milyonlarca kullanıcısı bulunan bir sosyal medyadaki kullanıcıların temel hak ve özgürlüklerini sınırlandırıcı bir karar alamazsınız dedi. Daha evet. da önemlisi bu sınırlandırmayı yaparken bir mahkeme kararına dayanmanız gerekir. Hı hı. Bir kanuna dayanmanız gerekir. Oysa siz... Tip olarak böyle bir karar aldınız. İşte bu karar benim temel hak ve özgürlüklerimi koruyan değil aslında sınırlandıran ve engelleyen ve bir anlamda ortadan kaldıran bir karardır dedi. Anayasa Mahkemesine denetimine tabi kılındı. Hı hı. O halde hukuk devleti dediğiniz kavram demokratik toplum düzeninin gerekleridir. Nedir diye söylerseniz hayatın ta kendisidir. Bütün temel hak ve özgürlükleriniz bu anlamda anayasadaki soyut kurallarla... Somuta indirgenmiş sizin hayatınızdaki verilerle gündeme gelir. Sizin örneğin Twitter hesabınızı ben kapatıyorum. Siz bana niçin kapattınız diye sorduğunuzda bakın makul, haklı, geçerli bir açıklama yapmam lazım. Evet. Yoksa o zaman demokratik toplum düzeni gereklerine aykırıdır. Tabii bütün bunlardan önce temel kavram. Acaba temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmanız gerekiyor mu? Ha, evet. Şimdi. Yani acaba bu bir sosyal ihtiyaç mı? Peki şart, şöyle. Şart mıdır yani? Ya da işte <gülüyor> e, sınırlandırmanız şart mıdır? Bakın bütün temel hak ve özgürlükler için bu ölçütleri kullanabilirsiniz. Kullanılması da aslında gerekir. Bu soruların da sorulması gerekir. Hı hı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıp derdini anlatmak için herhangi bir meydanda toplananlara biber gazı sıkmalı mısınız? Yani bu kadar basit bir soruyu ya da Twitter kullanan herhangi bir kişinin hesabını ben sizi korumak için kesiyorum diyebilir misiniz? Şimdi bu soruları böyle sorduğunuz andan itibaren bütün bu sınırlandırmaların yapılabilmesi için ortada bir gerekirlilik, bir sosyal ihtiyaç olması lazım. Evet. Türk Ceza Kanunu hakaret koruyabilirsiniz kişisel endişe değil yani. Kişilerle ilgili olmak üzere özel yaşamın korunması Türk Ceza Kanunu'nda gereklidir ve suçtur. Suç sayılmıştır. Verilerin depolanması ve kişinin iradesine aykırı bir biçimde örneğin ifşası da suç olarak sayılmıştır. Hı hı. O halde Türkiye'de bu anlamda bu hakkınızı koruyan kanuni düzenleme var. Evet. Medeni kanun hükümlerine göre Kişilik haklarınız ihlale uğrarsa tazminat davası açabilirsiniz. Bu konuda da düzenleme var. Peki şimdi acaba durup dururken internetle ilgili yayınlar bakımından bir kanuna ayrıca özel bir madde koymanın gereği var mıdır? Şimdi bu soruyu sorduğunuz andan itibaren bunu siyasi irade olarak yapabilirsiniz. Kanunu çoğunlukla meclisten kabul edilmiştir şeklinde geçirebilirsiniz. Ama Hı -hı. asıl test ölçüsü şudur. Bu geçirmiş olduğunuz kanun bütün bu anlattıklarımız çerçevesinde uygun mudur? İhtiyaç var mıdır? Mutlaka böyle bir sınırlandırma yapmak zorunda mıydınız? Sorularının yanıtının aranması gerekli olan bir kanun olur. Onun için hangi amaçla ve neden yaptığınız, demokratik toplum düzeni gereklerine uygunluk bakımından, Demokrasinin gereği hukukla test edilir. İşte asıl hukuk devleti kavramı bence budur. Evet. Ya da e, temel hak ve özgürlüklerin tanımı değişmiş olur. O zaman bazı hak ve özgürlüklerden bahsediyor oluruz öyle değil mi? Yani bir, yani, bir defa kanuni bir düzenleme yapacaksınız. Bunu yaparken de e, demokrasinin gereği temel hak ve özgürlüklerin çekirdek özüne dokunmadan hı hı. kabul edilmiş olan bu hakların özlerinizi zedelemeden bunu gerçekleştireceksiniz. Evet, Tabii evet. kanunu nasıl yaptığınıza da bağlı. Hah, şimdi orada evet. ben sizin torba kanunlar hakkında... <gülüyor> ...Roma hukukuyla <gülüyor> evet. bağlantılı... ...hoş bir açıklamanız var. Onu sevgili açık radyo dinleyenleri de... ...duysun istiyorum ama önce bir... Ben ufak bir şey... ...kendimle ilgili aslında çok naif bir şey söyleyeceğim. İlkokuldayken... Evet. E, ...benim ilkokulda okuduğum dönemde... ...bize öğretilen bir şey vardı... İşte e, hukuk devletinde işte yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı ve bağımsız olmalıdır. Son evet. dönemde çok tartışılan bir kavram. Ama ben ilk okul aklımla şöyle zannediyordum. Yasamayı yapan ayrı bir yer var. Yürütme bundan tümüyle bağımsız ve ayrı insanlardan oluşuyor. Yargı da tümüyle bundan bağımsız ve ayrı insanlardan oluşuyor. Yani yasamadaki, oylamadaki me millet meclisinin içinde hükümetin olmadığını zannettiğim bir dönem oldu. Kişisel naif bir dönemden geçtim. Fena bir dönem değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir ara verelim mi? Bir, bir ara bağlayacağım iznini. Hemen ha, sonra arayı verelim. Ee, son dönemde de gördük ki aslında bazı kararlar hani bırakın yasamayı bırakın işte yürütmeyi evet. e, neredeyse bürokrasinin içinde verilir hale gelmeye başladı. İşte Twitter kapatma vesaire gibi. Tamam, <gülüyor> mutlaka arkasında bir takım dayanakları var ama o dayanaklarda galiba biraz aşılmaya başlanıyor Bir riski de görüyorum şu anda Türkiye'de. Evet. E, bir şey söyleyeceksiniz galiba. Yo, hayır yani. Fe, yani fena bir dönem değilmiş. <gülüyor> hani mesela sadece yasama dediğiniz zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılması. Yani kanun yapma meselesi. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olarak gündemde yapıla yapıla farkında olmadığımız bir sistem içerisine girdik zaten. E, bu noktada ben bu arada Murat'cığım müzik arası vermeyelim diyorum sevgili Açık Radyo dinleyenleri affetsin. E, çünkü kesince bir daha toparlayamıyoruz. E, kanun yapmaktan söz etmişken evet. somut Hı -hı. olarak... E, Torba kanunlarla kanun yapmak, torba kanunlarla yasal düzenleme alışkanlığı edindi gözüküyor. E, e, evet. Meclisimiz. Evet, torba kanun kavramı hakkında bir parça açık radyo dinleyenleriyle paylaşır şimdi, mısınız o şimdi, Roma hukukundaki yaklaşımla birlikte? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanları yaparken kabul tarihi herkesin bildiği gibi yazılır ve kanlı da bir numarası vardır. Evet. Şimdi bunun dışında bir de başlığı vardır. Türk evet. Ceza Kanununun değişik Türk Ceza Kanunu değişikliği hakkında bir tasarı ya da bir teklif gelir. Kanun maddeleri Türk Ceza Kanunu ile ilgilidir o tasarının. Bakarsınız, mecliste tartışırsınız, Türk Ceza Kanunu değiştirirsiniz. Örneğin, şimdi hiçbirisi de torba kanun diye yazmıyor ama baktığınız zaman içinde örneğin 42 kanunda değişiklik yapan. 7 kanun hükmündeki kararnamenin örneğin 27 maddesinde değişiklik yapan bir kanunla karşılaşıyorsunuz ve basit bir deyimle şöyle diyorlar. Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun. Evet. Şimdi bazı kanunlarda değişiklik yapılması gerekli olan kanunların içinde siz örneğin doktorsanız sağlıkla ilgili değişikliğin nerede yapıldığını Varsayın ki 127 madde içerisinden arayıp oradan bulacaksınız ve ha bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunda şu kabul tahli kanunda değiştirilmiş diyeceksiniz. Şimdi bu milattan önce kabul edilmeyen ve böyle olmaması gerektiği konusunda parlamenterler tarafından karar alınan parlamento tarafından karar alınan yani Roma hukukunun İlkelerinden birisi teklik kavramı hangi konuda kanun çıkaracaksanız o kanun o konuyla ilgili olmalıdır. Şimdi bu yasak nereden gelmiş bir gün senatoda sen kanun yapma tekniği Roma'da çok farklı senatörlerden birisi işte herkese Roma vatandaşlığı tanınacak böyle bir hak vereceğiz demişler. Tamam yani vatandaşlığın tanınmasıyla ilgili olan bir kanun. İçine bir madde koymuşlar. Demişler ki ayrıca bu konuda referandum yapılacak, yapılacak olan referanduma evet diyenlere toprak verilecek. Yani Roma'da hem Roma vatandaşı olacaksınız hem toprak olacaksınız. iki şu kadar da buğday verilecek diye bir düzenleme yapılmış. Şimdi senato demiş ki, bakın şimdi bu şekilde yaparsanız insanlar neyi oyladığını bilmezler. Şimdi bu oylamanın içerisine, bu kanunun içerisinde bu tür maddeler koyarsanız bir nevi siyasi rüşvet olur. Oysa hiçbir kanun siyasi rüşvet amacına yönelik olarak yapılamaz. Onun için teklik esasını kabul etmemiz gerekir denilmiş ve hangi konuda kanun çıkaracaksanız kanun içeriği o konuyla ilgili olmalıdır. İçine başka bir şey karıştıramazsınız. Ama 2013-2013. 2011, 2010, 2014 baktığınız zaman bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun içinde sayabildiğiniz ne kadar kanun varsa hepsi yer alıyor. Yani bunun için tabu kadastro ile ilgili olan düzenleme de var. Yabancıların e, sınır dışı edilmesiyle ilgili olmak üzere düzenleme de var. Kimlik kanunuyla ilgili değişiklik de var. Ve kanun günündeki kararnameye baktığınız zaman da çalışma hayatını düzenleyen düzenlemeler de var. İşte onun için kanun denildiğinde ben anlamalıyım. Erişilebilir olmalı. Bir başka en önemli özelliği de bu kanunu yaptığınız zaman denetlenebilir olmalı. Çünkü mecliste çoğunlukla geçirdiğiniz andan itibaren... Denetlemenin yapılabilmesi Temel hak ve özgürlüklerin Çekirdek özüne dokunulup Dokunulmadığı meselesiyle Doğrudan doğruya ilgilidir Bunun içerisinde siyasi partiye girme hakkınızda Söz konusudur Dilekçe hakkınızda söz konusudur Ya da en azından ifade özgürlüğü Hakkınızda söz konusudur O yüzdendir ki Torba kanunun yapılması çok sakıncalıdır Erişilemez kılar Anlaşılmaz hale getirir, teklik ilkesinden uzaklaşır, akıl almaz uygulamada sorunlar yaratır. Oradaki teklik ilkesi başka bir sadece sözel bir benzeşmeden ötürü söz konusu galiba tek seferde <gülüyor> E Yani tabii o Türkiye Bükmet Meclisi'nde kanun yapılma meselesinin ayrıca tartışılması gerekli olan bir mesele. Yani burası bir fabrika değil çünkü. E hadi madem ee, bu kadar girdik bu konuya lütfen onları da paylaşın bizimle. Bir araya girip birisi bir daha gördüm. Fikret Bey işte bunu bir siyasi rüşvet olarak kullanılabilir gibi bir benzetmede bulundu ki hak vermemek eline Roma'da öyle demişler zaten ee, yasaklama sebepleri o. Evet. Ben e, şöyle bir, bir şey daha düşündüm bugün için. E, diyelim açık oylama yapılıyor söz konusu kanun teklifi üzerine. Ve e, ben geldim o kanuna içindeki bir takım maddeler nedeniyle e, hayır dedim. Evet. Ya da evet dedim. Fark etmez hankisini söylediğim. Daha sonra benim hakkımda aynı kanunun aynı torbanın içindeki bir başka madde için iyi ama Murat buna hayır demişti. Ya da evet demişti gibi bir şey de söylenebilir. Çünkü ben orada fikrimi bütün için ifade etmek zorundayım. Ben <gülüyor> bunun 1, 3 ve 7. maddelerine evet diyorum, geri kalanına hayır diyorum gibi bir kayıt düşmüyor ki benim hakkımda. Bütünü için ya evet diyeceğim ya bütünü için hayır diyeceğim eğer tartışmalar sırasında itiraz etmediysem. Evet. Muhalefet şerhi düşülüyor onların. Düşünüyor mu? Genellikle yani. Hayır, ya, yani... Tür bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunların asıl şekillendiği yer komisyonlardır. Evet. Örneğin Anayasa Komisyonudur. Örneğin Adalet Komisyonudur. Burada şekillenir. Burada şekillenirden kastım en önemli tartışmalar burada yapılır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldiği zaman ki genel kuruldur. Genel kurulda o tasarı ya da kanun teklifi indiği andan itibaren genel kuruldaki tartışmalar bir bütün üzerinden yapılır. Hı hı. İkincisi ise maddeler üzerinde tartışmalara geçilir ve sonuçta tümünün oylanması şeklinde kanun kabul edilir. Şimdi bu süreç içerisinde yani bizim tanık olduğumuz genel kuruldaki tartışmalardır. Evet. Şimdi genel kuruldaki tartışmalarda sizin söylediğiniz gibi gruplardan hangisinin karşı çıktığı, hangi siyasi partinin başka bir önerge verdiği ancak meclis sunaklarından anlaşılabilir. Ama bunlar önemlidir. Özellikle denetimi yani Mahkemeler tarafından denetimi gündeme geldiği andan itibaren işte bizim karşımıza o noktada güçler ayrılığının ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Hı hı. Çünkü siz çoğunlukla geçirmiş olduğunuz ve madem ki iradenin yani seçilmiş olanların bir araya geldiği meclisten çıkan bir kanundur. O halde doğrudur deme olanağınız yok. Bağımsız yargı tarafından yapılan. Denetim aslında demokrasinin gereğidir. Onun içinde, örneğin yargı organlarının seçiminden çalışmasına varıncaya kadar herhangi bir şekilde müdahale olmaması gerekir. Hı hı. Yani hiç kimse yasama ya da yürütme yargıya bir genelge gönderemez. Örneğin tavsiyede bulunamaz, görüşme yapılamaz ama siz... Hepimiz şöyle bir ülkede yaşıyoruz. Bizim meclis başkanımız sözünü ettiğim anayasanın 138. maddesinin öldüğünü ve işlemediğini söylemektedir. Evet. Yani yasama ve yürütmenin yargıya karıştığı, yargı kararlarının beğenilmediği, yargı kararlarının demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde tartışılmaktan ziyade siyaseten tartışıldığı bir anlamda siyasetin... Hukuka ve yargıya egemen olmaya çalıştığı bir düzen içerisindeyiz. Yani deyim yerindeyse hepimiz bu torbaya atılmış durumdayız ve bu torbaya atıldığımız için torbanın içinden nasıl çıkacağımızı konuşuyoruz. Çözümünüz var mı? Var. Demokratik hukuk devletine olan inancınız bütün bu olumsuzluklar çerçevesinde sınandığı için nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda... Deneme yanılma yoluyla sürekli bu anlamdaki tepkilerin yarattığı ortam demokrasinin kendisidir. Hı hı. En son anayasa mahkemesinde de o cümleleri görürsünüz. Hakikat ancak hakikat ışığı tartışmayla çıkar. Biz ona eskiden şöyle söylerdik. Ya ki, Namık Kemal'in sözüdür. Barıkaya'yı hakikat müsaade meyi efkardan doğar. Yani gerçeğe ulaşmak istiyorsanız... Herhangi bir şekilde gerçeği öğrenmek istiyorsanız tartışma yapmak konumundasınız. Onun için ifade özgürlüğü bütün temel hak ve özgürlüklerin aslında omurgasıdır. O tartışma içerisinde herkes görüşlerini ifade edecektir. Bunun önünü açacaksınız. Daha çok nasıl ifade edilebilir konusunda korumaları sağlayacaksınız ki o zaman... Hem gerçeğin öğrenilmesinde hem olup bitenler hakkında fikir sahibi olmakta demokrasiyi kurmak için adım atmış olacaksınız. Aksi demokrasiye aykırıdır zaten. Vallahi bu kadar... Bu son cümle olsun evet, gibi hissettim. Evet yani <gülüyor> veciz anlatımdan sonra artık benim başka soru sorma pek şeyim kalmadı. Yani çok soru var Fikret Bey'i yakalamışken Hı, soracağım. Kesinlikle. Mesela... E, Unvanında hukuk profesörlüğü de bulunan bir zatın kalkıp e, ne yapalım e, benim de öz, şeyimi, kişiliğimi ihlal eden mesajlar var. Twitter'ı kapatın diye Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunması alay eder gibi yani. Öyle ama yani mesela. E, şimdi bu da aslında Türkiye'nin hukuk devleti. Olma kapasitesi hakkında bir gösterge değil mi? Şimdi tabii ki bir gösterge ama bir de şöyle bir değerlendirme yapın. Geçen İzmir'de yapılmış olan bir toplantıda özellikle Avukat Turgut Kazan da bu konuyu dile getirdi ki görüşüne katılıyorum. O anayasa profesörü siyasi görüşüne uygun hareket ediyor. Yani bunları yapabilir. Bunları yaptığı zaman yargıya başvurabilir... Asıl üzerinde durulması gerekli olan anayasa profesörünün bu haklarını kullanırken siyaseten bağlı bulunduğu partiye uygun davranmasıdır. İki kişisel gerekçeleri olabilir. Örneğin tekrar seçilebilmek için parti başkanının İcazeti görüşlerine gibi. uygun hareket etmiş olmakla puan kazanabilir. Siz... O puan kazanmayı böyle değerlendirebilirsiniz. Buna çok şaşırabilirsiniz. Ama ben bu anlamdaki yaklaşımlara şaşırmamayı da öğrendim. Peki Fikret Bey çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, arayı uzatmayalım Peki, diyoruz. Peki iyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok sağ çok olun. sağ olun. İyi ben bir hafta edelim. dileğiyle. Bir haftalar. haftalar.